Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burund Merhabalar 94 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programında canlı yayında birlikteyiz. Ben Yeşim Burul. Ben Melis Behlil. Evet programımıza haftanın yeni filmlerinden Kaptan Fantastic, Captain Fantastic'in müziğiyle başladık. Sigur Rostan dinledik. Vardel Dur. Ee, bu hafta birbirinden ilgi çekici filmler var yine vizyonda. Ee, alternatif gösterimler, festivaller de başladım. Hepsinden bahsedeceğiz sizlere. Ancak onlara geçmeden önce her zaman olduğu gibi iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 40. 40. Programımızın e-mail adresi ise sinefiller.gmail.com gmail.com Ayrıca bu haftaki destekçimiz Can Karamızraklı'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta 5 yeni film var. İkisi yerli 3 yabancı. E, yabancıların ikisi de film ekiminden gelme. Onlardan birinin E, kullandığı parçalardan biriyle açmıştık zaten programımızı Sigur Rost'tan e, Captain Fantastic Captain Fantastic Evet Matt Ross'un yönettiği filmde e, başrolde Migo Vortensen e, ve e, bir dizi e, birbirinden müthiş genç oyuncu var aslında farklı yaşlarda e, hepsinden de birazcık bahsedilebiliriz aslında hem bir arada çok iyiler hem de ayrı ayrı Evet, e, zira bir aileyi canlandırıyorlar. Altı kardeş, babaları Vigo Mortensen tarafından canlandırılan ben. E, biz onlarla ilk tanıştığımızda anneleri yanlarında değil, hastanede olduğu söyleniyor. Ve kısa süre içinde annelerini kaybediyorlar. Ee, ama farklı bir aile bunlar. Çünkü Amerika'nın kuzeybatısında e, ormanda yaşıyorlar. Orada bir hayat kurmuşlar kendilerine. E, filmin çekimleri Washington eyaletinde gerçekleştirilmiş. Filmde tam neresi olduğunu isim vermiyor. E, ve e, eğitimleri hem işte bedensel e, ormanda koşular, koşularda atırmanmalar hem de entelektüel olarak orada çok ...sağlam bir kütüphaneleri var... ...bütün klasikleri okuyorlar... ...bütün işte her türlü tarih bilgisini ediniyorlar... ...hatta hani... ...normal tırnak içinde çocukların... ...başka yerlerde... ...öğrendiği... ...popüler kültürü de... ...içeren bilgiler dışında... ...her şeyi biliyorlar... ...evet... E Bundan birkaç hafta önce konuğumuz olan e, sinema yazarı Murat Özer'in kulağını da çınlatmak istiyorum ben bu arada çünkü bu film ilk e, gösterimli film ekiminde yaptı bu sene ve film ekimi döneminde e, o da izlemişti film ekimi değerlendirmesini yaparken bu filmden e, bahsetmiştik birazcık kendisiyle birlikte e, o bu bir filmi e, Shompen'in e, ünlü Into the Wild filminin Neredeyse bıraktığı noktadan hani bir süre sonra başlayan devamı gibi bile düşünebileceğimizi söylemiştim. Kulaklarını çınlatalım buradan Murat'ın da gerçekten bende de öyle bir his bıraktı yani Into the Wild'ı da çok beğenmiştim ben ve o ana kahramanı çok etkileyici bir hikayeydi sonunda maalesef ölüyordu ama ölmeseydi ve hani ormana yerleşip gerçekten hayatının kadını bulup birlikte böyle bir hayata başlamış olsalardı büyük ihtimalle bu filmde karşımıza çıkan ben olarak hayatını sürdürüyor olabilirdi. Evet o yüzden de bana biraz aşırı romantik geldi işte. Bir yandan hoş bir fikir tabii ama hani ya yani o romantizmin var. getirdiği bir şey var filmde. Yani çok hüzünlü bir tarafı da var. Yani Amerika o bana hep şey geliyor. Individual'da da onu hissetmiştim. Yani tabii ki yaptığı çok romantik ve e, hakikaten sıra dışı olmanın ötesinde ya akıllara sığmayacak bir şey yapmaya çalışıyorlar. Çünkü bunu yapmalarının bir taraftan sebebi de içinde yaşadıkları toplum O kadar e, tükenmişlikle dolu o tüketim kültürünün getirdiği aile ilişkilerinin yozluğu ikiyüzlülük. Aslında bence esas o ikiyüzlülük e, genç insanları birazcık da bu kadar kaçmaya iten şey e, çok ekstrem noktalara e, itiyor. Orada çok hüzünlü bir şey var. Yani hakikaten mutlu mesut yaşayamıyorlar. Hani bu temel bir şekilde tüketim toplumunun empoze ettiği tüketme, birbirinden kopma, kötücül olma, öteki hakkında kötü düşünme, temel haklara saygı duymama yani çok basit şeylerden bahsediyoruz. Bir taraftan benim ormanda çocuklarına vermeye çalıştığı bütün o başka temel değerleri görünce hayatta kalma. Yani bir bıçakla tek başınıza ormanda nasıl hayatta kalabilirsiniz, nasıl tırmanabilirsiniz, nasıl yemeğini yapabilirsin, kıyafetlerini yapabilirsin. Aslında bu temel hayatta kalma becerileri... Hani iklim değişikliğinden dolayı mevcut e, önümüzde beklediğimiz değişimleri de düşünecek olursak... ...belki her birimizin çocuğunun aslında gerçekten ihtiyaç duyacağı beceriler diye de düşünmeden edemiyor insan. Bir şey de ilginç geldi bana. Bu arada genel olarak beğendim. Sadece biraz aşırı romantik olduğunu düşünüyorum. E, ama mesela çocukların zaten zeki olmaların ötesinde bilgileri çok... E, ...iyi bir sünger gibi emiyor olmaları... hepsine de e, koruyabiliyor olmaları... E, ...kendi başlarına işte... ...muhakeme yeteneklerinin ileri olması vesaire... ...en başta yok canım çocuklar da zaten zekiymiş dedirtse de... ...bu çocuklar televizyon seyretmiyor... ...telefonla oynamıyor... ...bilgisayar oyunlarıyla oynamıyor... ...beyinlerin içinde başka şeyler için hala bir kapasite var... ...benim hafızam tükenmiş vaziyette mesela şu anda bütün bu... ...medya bombardımanın içinde yaşamaktan ve sürekli bir takım ekranlara bakmaktan. O yüzden aslında öyle bir alternatif de hani çocukların çok zeki olmasının ötesinde... ...odaklandıkları şeyin ne olmasıyla da ne olduğuyla da çok alakası var. Örneğin filmde çok hoş detaylar da var... ...ve bana birazcık da şeyi düşündürmedi değil... ...biz kendimiz büyük şehirlerde... ...nasıl bir takım vahalar yaratmaya çalışıyoruz... ...benzer şekilde var olmak için... ...yani spoiler olmadığı için... ...anlatmak istiyorum... ...filmin bir noktasında şeyi görüyoruz ki... ...beraber kutladıkları özel an... ...Noam Chomsky'nin doğum günü... ...Noam Chomsky'nin doğum gününü... ...her sene... ...Noel gibi kutluyorlar... ...ve işte hani... Birbirlerine hediyeler verdikleri babanın anne babanın çocuklara birer özel hediye verdiği beraber pasta yiyip işte dans ettikleri şarkı söyledikleri ve neşeyle kutladıkları bir gün. Ve hani bir noktada çocuklardan biri isyan edip ben de herkes gibi Noel kutlamak istiyorum ama Noel çomskin doğum günü kutlamak ne yahu falan diyor. Ee, babası çok sakin bir şekilde evet olabilir yani neden böyle düşündüğünü bize açıkla yani bir tarafta e, gerçek olmayan hayali sözde bir cinin hani cin e, cinvari bir varlığın e, elfvari bir varlığın e, şeyini kutlamak mı? senede bir kere onu kutlamak mı? yoksa gerçekten yaşamış ve hani insanlık için çok şey yapmaya çalışmış e, işte hümenteryen bir Bilim adamının hayatını kutlamak daha anlamlı değil mi diyor ve çocukcağız cevap veremiyor tabii yani orada hem içinde Noel kutlama arzusu var ama rasyonel olmadığını da farkında mantıklı bir şekilde savunamayacağını. Evet, sadece diğerleri gibi olma arzusu sürekli bir farklı olma halinden bıkma da var böyle her sağlama. şey. Evet, e, her şey toz pembe değil filmde e, annenin ölmesine ilaveten başka şeyler de var. O yüzden aklıma geldi. Biz de Açık Radyo'da her sene değişik vesilelerle Noam Chomsky'yi e, düşünüyoruz, hatırlıyoruz, röportajlarını, yazılarını okuyoruz vesaire. Hani bir anlamda onun hayatının e, mirasını e, kutlayan bir radyo olarak bana anlamlı geldi Kaptan Fantastik'in o bölümü özellikle. Bu sene kutlayalım, Aralık'ta diyorlardı galiba. <gülüyor> Ayrıca istediğiniz günde kutlayabiliyorsunuz, öyle de esneklikleri var. Ee, bir yandan da böyle bir e, işte son senelerde gördüğümüz aile komedilerinden biraz daha alternatif aileler üzerine... ...My Little Sunshine gibi e, hoş bir film, e, film ekiminde görmemiş olanlar için Captain Fantastic, Captain Fantastic bu hafta sinemalarda... ...premierinde Kanda yapmıştı, belli bir bakış bölümünde en iyi yönetmen ödülünü almıştı bu filmde Matt Ross. Ayrıca kendisi de bir süre bir komünde yaşamış çocukken. Evet, o yüzden aslında hani gözlemleri çok hoş, o hani dram komedi dengesini de iyi kuruyor. Ee, keyifli bir seyir bu hafta, hani benim e, tavsiyelerimden Kaptan Fantastik. Evet, yine film ekiminde gösterilmiş olan bir de Arrival, geliş filmimiz var... Bu Kanadalı yönetmen Denis Villeneuve'ın yeni filmi Ted Chiang'ın Story of Your Life Hayatının Öyküsü adlı kısa hikayesinden yola çıkılarak çekilmiş. Biraz o kısa hikaye olduğu hissettiriyor bazı noktalarda. Bazı şeyler hakikaten biraz uzuyor. Çünkü iki saatlik bir süresi var ve o kadar olmasına gerek yokmuş aslında. Bunu çok sık söylüyoruz biz tabii. Başrollerde Amy Adams, Jeremy Renner, Michael Stuhlbarg ve Forrest Whitaker var bir bilim kurgu aslında bu son senelerde prestijli yönetmenler çeşitli bilim kurgular yapmaya başladılar genelde de biraz felsefi bir yanı olan işte sıklıkla merkezinde kadın bir karakterin olduğu bu gravity ile başlayıp interstellar ile devam edip bu seneki örneği hepsi de tek isimli şey tek kelimeli isimlerle bu seneki de Arrival ee, hikayenin Çok hoş bir yanı var bence yani e, film hekimi esnasında Twitter'da epey bir takım e, tartışmalar döndü sinema yazarları arasında. Çok beğenenler ve hiç beğenmeyenler var. Ben daha beğenenler tarafından e, evet biraz sarkıyor, evet biraz uzuyor, senaryo o açıdan biraz zorluyor. Ama e, temel fikir bence gayet hoş... Bir de baş karakterin lingüistik bir profesörü olması da tabii hani hoş bir şey. Çünkü uzaylılar geliyor. Bu geliş meselesi işte uzaylıların gelişi. Dünyanın çeşitli bölgelerinde dev böyle minik şeyler gibi çekirdek şeklinde ama onun devleri şeklinde... Koyu renkli, biraz da Kubrick'in e, Space Odyssey'indeki e, siyah duvarı hatırlatan e, uzay gemileri. Hiç öyle her tarafından bir şeyler çıkan, e, ateşler açan falan şeyler değil. Tamamen monolitik duran e, ve dik duran havanın tepesinde. Araçlar bunlar. Ve e, dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar bunlara yaklaşıp iletişim kurmaya çalışıyorlar. Amerika'daki ekipte de bir e, lenguistik ve bir fizikçi e, ekibin başındalar ve yavaş yavaş hakikaten e, tam dille olmasa bile bir takım şekillerle ...belli bir iletişim e, kuruyorlar fazlasıyla biraz aslında o kısmı hızlı olu veriyor hemen o dilde anlaşı veriyoruz e, ama tabii ki Her türlü e, bu, tür, bu tip filmde olduğu gibi veya bunun gibi gerçek hayatta da farklı olanla yabancıyla yüzleşmek gerektiği gerektiğindeki gibi diplomaside de aynen geçerli olarak e, karşıdakinin iyi niyetine kabul edenler ve karşıdakinin asla iyi niyetli olacağına inanmayanlar var dünyada. Ve öyle çok da basit bir şekilde ne güzel hepimiz geçinelim e, diye e, anlaşılamıyor. Zira bir yandan da o tamam iletişim kuruluyor. Ama sonuçta iki tarafın da birbirini iyi bildiği, kurallarını da bildiği bir dil olmadığı için... ...ya şöyle bir kelime kullandı, o hepinizi yok edeceğiz de demek olabilir. Sizi müthiş bir teknolojiye kavuşturacağız demek de olabilir gibi yerlerde kalınca... ...işte bir grup daha iyimser olanı, bir grup daha kötümser olanı e, gerçek kabul ediyor. Onun üzerine de tabii dünya içinde de çeşitli... E, ...çekişmeler, çatışmalar çıkmaya başlıyor. Farklı ülkelerin ekipleri beraber... ...çalışmayı reddediyorlar. E, o açıdan da bence... E, ...hikayenin o kısmı da... E, ...ilginç yerlere temas ediyor. E, yani bu tarz bilim kurguları seven... ...biraz daha yavaş bilim kurguları sevenler için... ...bu hafta e, ilginç olacaktır. Bu arada ben... E, ...film ekiminde Atlas'ta seyrettim. Ve... İnanılmaz karanlıktı yani Atlas'ın zaten bir projeksiyon sorunu var. Bu filmde hani bütün filmi e, gidip projeksiyonun önünü silmek ya da şeyi e, perdeyi temizlemek arzusuyla falan seyrettim. O yüzden e, Atlas sinema olarak seviyoruz ama şu projeksiyon sorunu e, çözülmeden biraz zor oluyor. Özellikle bu filmde de çok karanlıktı görüntü. Evet o yüzden e, izleyeceğiniz her seçerken de dikkatli olun diyelim. Arrival geliş bu hafta itibariyle vizyonda. Denis Villeneuve'ün son filmi. Şimdi ondan bir parça dinleyelim. Filmin müziklerinden Max Richter bestesi. On the Nature of Daylight. Haftanın yeni filmlerinden Arrival, geliş filminde kullanılan bir Max Richter bestesiydi dinlediğimiz On the Nature of Daylight. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Canlı yayında ve haftanın yeni vizyon filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz bizde. Bu hafta bir ilginç filmimiz daha var. A Monster Calls, Dönavar'ın çağrısı adıyla bizde de, de gösterime giriyor. Juan Antonio Bayona'nın son filmi bu da. Ve e, Amerika'da çektiği bir film. Ee, başrollerinde Sigourney Weaver, Felicity Jones, Louis McDougall ile Liam Neeson yer alıyorlar. Ama İspanya'da bayağı gişe e, de müthiş hasılat elde ettiğinin de altını çizelim. Evet e, Bayona e, birkaç sene önce 2008'de e, yetimhane filmiyle adını duyurmuştu. Hakikaten o senenin bence en iyi filmlerinden biriydi. Sonra tabii Hollywood'un da hemen ilgisini çekti. Böyle daha büyük bütçeli filmlere geçti. Bir çocuk kitabından, romanından uyarlama bu. Patrick Ness'in yazdığı senaryoyu da Patrick Ness yazmış. Bir çocuğun hikayesi, 12 yaşında Connor, fantastik dünyalara çok meraklı. Bir yandan da bir sürü derdi var, İşte okul çok katı... ...bir sürü... ...ona zorluk çıkaran... ...zorbalarla dolu aynı zamanda... ...bir yandan da annesi çok çok hasta... ...ve annesiyle olamadığı zamanlarda... ...babaannesiyle kalması gerekiyor ki... ...ondan da pek memnun değil... ...ve bir şekilde... ...kendisine bir... ...arkadaş edinmek için... ...bir canavar ağaçla iletişime geçiyor... ...bu da Liam Neeson'ın... ...canlandırdığı dev bir ağaç... ...ve... Yani hayatta sarılabildiği bir dal olarak e, bu canavar arkadaşı oluyor. Evet, e, ya hoş bir film. Aile filmi olarak da bence izlenebilir. E, çok küçük çocuklara göre değil, birazcık da hüzünlü içeriğinden dolayı diyelim ama... E, ...9-10 yaş üstü için oldukça hoş e, bir seyir. Ailecek de gidilebilecek bir film. Canavarın Çağrısı A Monster Calls bu hafta itibariyle vizyonda. Evet, bu hafta iki tane de yerli filmimiz var. Bunlardan biri Çağan Irmak'ın yeni filmi. Benim adım Feridun. Bir Mahir Ünsal Eriş hikayesinden uyarlanmış bu da. Ee, i̇kidir daha bir komediye dönmüş durumda e, Çağan Irmak. Nadide hayattan sonra e, bununla. Burada biraz daha romantik tarafı da var. E, gerçi Nadide hayatında vardı tabii. mi? E, Ersan adlı genç bir adam. E, sevgilisi tarafından terk ediliyor. Epeydir de beraberler ee, önce bir hani kendine gelmesi lazım epey bir süre debeleniyor. Ee, çocukluğunu geçirdiği Erdek'e gitmeye karar veriyor sonunda. Erdek'te de ne yapayım ne edeyim derken tanımadığı kimseyi bir düğüne dalıveriyor. İçki vardır burada bedava işte şey bu konuda zaten Wedding Crashers adlı bir tane <gülüyor> film yapıldı. E, fakat bu gittiği düğünde damadın babası e, bizim karakterimizin e, Ersan'ın Ersan değil e, Feridun olduğuna karar veriyor. Feridun Allah'a yerleşmiş oldu. kuzenleri yıllardır görmedikleri e, Ersan da bir süreliğine Feridun olmayı kabul ediyor. Sonra bakıyor işleri iyice sarpa sarıyor bir de oradaki e, düğündeki genç hanımlardan biriyle ilgilenmeye başlıyor öyle Feridun olarak devam ediyor. Evet filmde Ersan karakterinin ya da film diyelim e, Halil Sezai Paracıkoğlu canlandırıyor. O bildiğiniz e, müzisyen şarkıcı olarak tanınan Halil Sezai bir taraftan sinema kariyerine devam ediyor. E, ona Büşra Pekin, Özge Borak ve Suzan Aksoy gibi isimler eşlik ediyor. Özge Borak bu eski sevgilisini aileyi canlandırıyor. Büşra Pekin ise düğünde tanışmış olduğu genç kadını. Evet son olarak da bir e, yerli aksiyon filmimiz var. Rus'un oyunu. Yönetmen Levent Özdemir. Başrollerde Fırat Tanış, Anastasiya Kloeva, Leonid Kulagin ve Levent Özdemir yer alıyorlar. Yani adı da çok anlamlıymış. Eee... <gülüyor> Konusu kısaca Türkiye'nin tanınmış e, iş adamlarından birine e, işte bir tuzak kuruluyor işte şantaj ve e, bir oyun bir tuzak düşürülüyor e, ve hani bundan kurtulma ve çıkma çabası üstüne bir film Evet bir de intikam tabii filmin bir kısmı Rusya ve Hong Kong'da çekilmiş onunla çok tanıtılıyor oldukça bütçeli bir hali var Evet Evet yani bu iş adamını da Fırat Tanış canlandırıyor. Fırat Tanış'ın hakikaten Türkiye'nin şu anda en fazla filmde oynayan oyuncusu olduğunu ben çok ciddi düşünüyorum. Her türlü filmde e, var kendisi. Evet, evet. E, bir parçayla devam ediyoruz. Yerli filmlerden birinden bir parçayla devam ediyoruz. E, zira Halil Sezai Paracıkoğlu sadece oynamamış bir de şarkı yapmış benim adım Feridun e, için. Yeniden doğarmayın. Aşk acısının size anlatacak bir sürü afilli cümle kurabilir. Yakışıklı benzetmeler yapabilirim artık. Ben senden ayrılmak istiyorum. I'm Jag vill Halil Sezai'den dinledik yeniden doğar mıyım haftanın yeni filmlerinden benim adım Feridun için bestelemiş olduğu şarkı kendisi aynı zamanda filmin başrolünde yer alıyor 94.9 Açık Radyo'da sinefil programı devam ediyor canlı yayındayız haftanın yeni filmlerini tanıttık ama sadece bunlar değil alternatif çok sayıda gösterim de var biraz onlardan bahsedeceğiz İstanbul Modern'de Biz De Varız adlı program başladı. Dün itibariyle 24 Kasım'a kadar sürecek. Ee, İstanbul Modern Sinema her sene böyle bir program yapıyor. Türkiye sinemasından yeni filmleri bir araya getiriyor. Genelde e, kısıtlı gösterim şansı bulmuş filmler bunlar. E, sonuçta bu filmler e, sıklıkla... Neredeyse sadece başka sinemada gösterime girebiliyorlar ya da diğer salonlarda da girerlerse bir iki hafta içinde e, gösterim şanslarını kaybediyorlar. E, ve daha önceki senelerde olduğu gibi geçtiğimiz yıl boyunca pek çok festivalde e, Türkiye'yi temsil etmiş, pek çok yerde ödüller almış filmler... E, Dünden itibaren dediğimiz gibi önümüzdeki hafta sonu, gelecek hafta perşembe ve hafta sonu ve bir sonraki perşembe olmak üzere İstanbul Modern'de 1-3-5-9 saatlerinde gösterilecek. Evet gerçekten kaçınılmaması gereken bir seçki. Son bir senede Türkiye'de üretilmiş en önemli filmlerin bir kısmı burada toplanmış durumda. Fırsat bu fırsat. ...vizyonda kaçırdıklarınız ve göremedikleriniz için. Evet, bir kısmı daha gelmedi de vizyona. Evet. Vizyon şansı bulup bulmayacaklarından da emin olamıyoruz. Ee, mesela gösterilmiş olanlar arasından... ...Toz Bezi, rüzgarda Salınan Nilüfer... E, ...Kalandar Soğuğu, Ana Yurdu... ...Kor, e, Rauf, e, Rüya e, ve Baskın... ...ve tabii yeni gösterime girmiş olan albüm e, filmleri var. Kötü Kedi Şerafettin de var... Ee, ama mesela henüz gösterime girmemiş babamın kanatları ve mazi, mavi bisiklet var ki bunlar Adana ve Antalya'nın en çok konuşulan, en çok ödül alan filmleri aynı zamanda. Evet, öte yandan Pera Müzesi'nin yeni film programı da açıklandı. O da e, başlıyor. Kulak Ver Müzik ve Sinema Orta Avrupa Filmleri başlıklı bu seçki 12 Kasım'dan 4 Aralık'a kadar devam edecek. Burada da... E, Çek, Macar, Polonya ve Slovak sinemalarından bir seçki yer alıyor. Bir kısmı müzikaller, bir kısmı müzisyenlerle ilgili filmler ve yoğun miktarda müzik içeriyorlar. Farklı dönemlerden, 80'li yıllardan, 80'li 90'lı yıllardan filmler var. Biraz farklı bir şeyler görmek isteyen dinleyicilerimiz için hakikaten iyi bir şans olacak bu sene, bu hafta bu seçki. E, bunların arasında hatta bir tanesinden bir de parça dinleteceğiz size. E, Macar rock operası. Kral biz, Stefan diyelim e, ya da Istvan diyelim orijinal adıyla. E, Istvan Akiray. E, biz hatta size aynı ismi taşıyan parçayı da hemen dinletelim. Király vagyok uram a te akaratodból, minden magyarok királya, és én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen, veled uram, de nélküle. Iştvan Akira'yı dinledik. Ee, bir Macar rock operasıydı. Aynı adlı e, müzikal filmden aynı adlı parçayı dinlemiş olduk. E, 12 Kasım'da e, Pera Müzesi'nde başlayacak olan yeni sinema programı Kulak Ver Müzik ve Sinema Orta Avrupa Filmleri seçkisi e, çerçevesinde izleyebilirsiniz siz de. E, Iştvan Akira'yı e, hakikaten... ...çok sıra dışı bir seçki oluşturmuşlar... ...her yerde kolay kolay bulamayacağınız... ...Orta Avrupa'dan... ...müzikaller değişik bir... ...hem müzikal hem sinema... ...deneyimi sunuyor... ...sinema severlere... Evet... ...festival haberlerimiz de var... ...Gezici Festival yaklaşıyor ve programını... ...açıkladı... ...25 Kasım'da... ...başlayacak... ...22. defa gerçekleştiriliyor... Festival on Wheels gezici festival. Ee, yine hem bir dünya sineması seçkisi var hem bir Türkiye seçkisi var. Ee, Uluslararası seçkide Tony Erdman gibi e, bu sene e, çok konuşulan filmlerden e, örnekler mevcut. E, Kierostamin'in Ostami'nin anısına e, özel bir film gösterimi gerçekleştirilecek. E, Türkiye'den de son Aylarda konuşulan filmler demin duyurduğumuz İstanbul Modern'de de gösterilecek olan mesela albüm babamın kanatları e, gibi filmler ki Rauf da gösterecek. Ayrıca e, daha gösterime girmemiş olan Koca Dünya e, ve Orhan Pamuka haber vermeyin uzun ismini şu anda kalanını unuttum e, Antalya'da premierini evet. yapan. E, filmde e, Gezici Festivalde gösterilecek. İstanbul'da olmayacak tabii. E, Ankara bazlı ve her sene şehirleri de değiştirilen e, bir festival bu. E, ama dediğimiz gibi 22 yıldır e, çok. E, Israrlı bir şekilde bütün zorluklara rağmen gittikleri şehirlerdeki sinemaların bazı senelerde kapatılmasına rağmen başka şehirlere e, devam ederek e, hala hayatta kalabilen bir festival. Evet e, gezici festival tekrar gezmeye başlıyor. E, öte yandan e, bu sene neredeyse 19 ayrı lokasyona dağılmış olan bir başka festival daha başlıyor. O da Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. 18, 19 ve 20 Kasım tarihlerinde 19 farklı il ya da ilçede seyircilerle buluşacak. İstanbul'da ise mekan olarak kullanacağı yerler E, Salt Galata ve e, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi bu iki mekanda gerçekleşecek gösterimler ve bütün gösterimler ücretsiz onun da altını çizmiş olalım. Ee, özellikle bu sene artık dokuzuncusu gerçekleşiyor ee, Sürdürülebilir e, Yaşam kolektifinin gönüllü çabalarıyla bunca senedir organize edilen e, bu festival Yine e, onlarca belgesel, e, sürdürülebilir yaşam konusunda dünyanın farklı yerlerinden gelen e, belgeseller e, Dokuzuncu yılında yine izleyicilerle buluşacaklar Evet daha fazla bilgi için surdurulabiliryasam.org adresinden e, programı edinebilirsiniz. Yaşımın dediği gibi e, 19 farklı yerde Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, İzmir, Muğla, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, e, e, Fethiye, Güzelbahçe, evet. İstanbul, İzmir, e, Kartal İstanbul'da yine. Kayseri, Konya, Manisa ve Mersin'de buluşuyor e, izleyicilerle. Evet, bu hafta e, böyle bol bol farklı e, alternatif gösterim haberlerimiz var. Uluslararası haberlerde daha çok tabii e, her şeyi domine eden seçim haberleri oldu Amerika'dan gelen... Seçimin öncesinde kim ne diyor işte Robert De Niro'nun meşhur videosu Trump'a karşı e, hazırlanan başka diğer e, çeşitli e, tanınmış oyuncuların olduğu e, oy vermeye yönelik e, videolar benim özellikle sevdiğim Josh Whedon'ın yönetmiş olduğu çok başarılı bir video vardı ama hani. Aktif şeyde çok da etkin olamadığını gördük bu kampanyaların katılım oranı yine düşük çıktı. Ve şu anda da en çok konuşulan aslında bu. Yani seçme ne gibi tepkiler veriyor yönetmenler, oyuncular, bir yandan tabii Hollywood'da çalışan... ...insanların çok ciddi bir kısmı aslında göçmen. Hani tırnak içinde Amerikalı değiller. Amerika'da özel bir vizeyle bulunuyorlar. Onların ne kadarını ne kadar etkileyecek? Tabii ki en meşhurları çok fazla bir şeyde bulunmayacak, hayatlarını etkileyecek bir şey olmayacak herhalde. Ama daha below the line denen, işte daha teknik işlerde çalışan insanlar, daha az adı duyulmuşlar. Nasıl etkilenecekler göreceğiz ki bunun aslında bir örneği e, her ne kadar tabii ki seçimden önce olan bir şey olsa da Amerika'nın zaten vize konusunda problemli olabildiğinin bir örneği de geçen hafta yine haber olarak geldi. Önümüzdeki haftalarda e, aylarda gösterime girecek olan Lion filminde e, oynayan genç bir e, 8 yaşında bir Hintli e, oyuncuya filmin premierine katılması için... E, ...vizeye başvurmuş Amerika'ya gelmek için ve vizesi reddedilmiş. Vize başvurusu evet. Yani filmin başrol oyuncusu sayılır. Eee Sunni var. Eee filmin başrol oyuncusu diyelim hatta. Çünkü onun hikayesi başrolün yani başrol karak, baş karakterin çocukluğunu canlandıran oyuncu. Evet e, ve hani bir Weinstein Company filmi bu sonuçta ve Oscar'larda da hani ciddi, Oscar'lar için de ciddi konuşulan değerlendirilen filmlerden biri Los Angeles kalası dünya premieri için e, bu genç oyuncunun e, Amerika'ya e, seyahat etmesine için vize vermiyor Amerikalı yetkililer biz bu tarz e, şeyleri daha önce de duyduk yani daha önce Keorastami'ye de vermemişlerdi New York Film Festivali'ne katılamamıştı ya da biliyoruz ki Amerika'yı ziyaretlerinden üçünden birinde Şahruk Han'ı <gülüyor> böyle alıp saatlerce sorguladıkları beklettikleri gibi yani belki de dü dünya sinemasının en büyük yıldızından bahsediyoruz şu anda e, Hint sinemasının kesinlikle en büyük yıldızı bir taraftan Ya Amerika zaten hali hazırda Son derece irrasyonel, bu derece ayrımcı ve ırkçı davranışları zaten yapıyor. Ama bir de Donald Trump başkanlığı altında bu işin ucu nerelere kadar gider? Ben tahayyül etmekte zorlanıyorum açıkçası. Evet, bu haftanın son haberi olarak tabii sabahtan beri çok konuşuldu, duymayan da kalmadı. Herhalde radyoda da farklı programlarda anıldı. Leonard Cohen 82 yaşında hayata veda etti. Ee, sinema ve televizyon için de çok büyük önem var Leonard Cohen'ın şöyle bir bakıp IMDB'de nerelerde şarkıları kullanılmış diye bir okumak isterseniz sayfalarca gidiyor ee, bazıları bence hani orada o şarkı olmasa ...o film olmazdı dedirtecek kadar... E, ...etkili şekilde kullanılan... ...ayrıca kendisiyle yapılan... ...röportajlardan oluşan tabii... E, ...I'm Your Man belgeseli var 2006 çok yılından. Çok hoştur. E, hani hepimizin... ...şarkılarıyla büyüdüğü... ...sevdiği, hayranı olduğu... ...Kavun'a bugün itibariyle veda ediyoruz. Evet, dünya gözüyle görme... ...şansına da sahip olduk birkaç kere. Ona da çok şükür diyorum yine de. E, ama... Çok ağır oldu yani <gülüyor> bu, bu sene. E... Daha yeni albüm yapmışken evet. bir de evet dediğin gibi bu sene sırayla işte evet. Bowie'den başlayıp e, hala Prince, e, hani... devam ediyor. E, biz e, ikimiz için de çok önemli bir yeri olan e, bir filmden e, bir parça seçtik. E, demin dediğim gibi hani bazı filmlerde orada o parça olmasa filmin etkisi aynı olmazdı dediğimiz örneklerden... E, Kaldı ki çok da iyi bir film Tom Goya'nın egzotikasında, bir striptease sahnesinde hatta kullanılılama filmin bütün anlamıyla da çok güzel örtüşen Everybody Knows ile veda edeceğiz size. Teknik Masa'da Feryal'e ve bu haftaki destekçimiz Cankara Mısraklı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.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 Everybody knows That it's me or you And everybody knows That you live forever oh, When you've done a line or two Everybody knows The deal is rotten Old Black Joe Still picking cotton For your ribbons and bows And everybody is coming everybody knows that it's moving fast everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past everybody knows the scene is dead but there's gonna be a meter on your bed that will disclose High before it blows, and everybody knows, everybody knows, everybody. Knows. everybody I'm <laughs> Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burun